Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Bir kamusla güreş programına devam ediyoruz Açık, açık Radyo'dayız 94.9'dayız e, Kelimemiz çam devam. Programımızla aynı isimli kamusla güreş Gmail adresimiz Twitter adresimiz Instagram adresimiz mevcut e, Eski kayıtlarımıza Açık Radyo'nun Internet sitesinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler podcast kanalından. Twitter'a da e, Kerem birkaç gün içinde mutlaka e, yayınlanmış programlarımızı koyuyor. Evet koyuyorum Görseller bir takım kısa özetler de Twitter'ımızda var takip edilebilir Biz bugünkü programımızın destekçisi iki dostumuz aslında Çok sevgili Gülsen Ergengenç ve onun çok özlediğimiz güzel insan eşi Ahmet Gence Teşekkürlerimizi yolluyoruz yani bu dünyaya olsunlar. da öbür taraflara da sevgilerimizi <Gülüyor> sağ olsunlar. Ee, biz ee, Annam üzerinde daha çok gittik ilk programda. Evet, çamda. Kamusla güreş bir açıklama istersen bayadır açıklamayın. doğru çama başlamadan, e, efendim, e, niçin programımızın ismi Kamusla Güreş? E, hala Kamus e, nedir <gülüyor> diye soranlar da oluyor. E, kamus sözlük anlamına geliyor hı hı. E, ve eski bir söz var, Kamusla güreş olmaz diye e, bir sözün e, anlamı sözlüktedir. Yeni yeni anlamlar e, üretmeyin. E, Lugatteki anlamını bakın anlamına geliyor ama biz sevgili arkadaşım Kerem'le hep güreşiyoruz pek çok başka anlama bakıyoruz kendi anlamlarımızla tartışıyoruz bazen üretiyoruz bazen var olana biz de varıyoruz tartışıp konuşup ama güreş ediyoruz yani kamusla evet, o yüzden kamusla güreş ne yaptık geçen hafta Kerem'ciğim hangi sözcüklere vardık çamdan işte bereket değil mi birenç yılbaşı yılbaşı Noel Belki ee, kutlama. Dayanıklılık. Dayanıklılık. Hatta çamın e, yan ürünlerinin de birçok ağacınkinden daha çok bildiğimiz sonucuna vardık. İşte e, kozalaktı, çam fıstığıydı, hmm. reçineydi, sakız, bağlı Böyle, falan. Bu coğrafyada çok rastlanan yüzde <gülüyor> altmıştı değil mi? Bütün ormanlık alanların yüzde altmışı. Çamlar oluşturuyor. Çamlar Böyle. Böyle. Hatta hmm. balı da burada bir söylemeden... Aslında atlamayalım. Çam balı. balı var. Ben de çok severim. Hmm. Diğer baldan daha çok severim. Siz hatta. Evet, pek seviyorsunuz. Efendim balı. Biz evet Senem'de çok severiz balı. Bayağı evet. bir tüketiyoruz. Yani yazın düşüyor ben tüketim ama. Ben şaşırıyorum sizin tüketim oranınıza. Evet gerçekten yani böyle bir ayı yavrusu gibi. Hani artık ayı gibi demek istemiyorum ama çok. Yavrusu daha şirin oluyor genelde. Evet değil mi? Bakalım yani? sözlüklerimize devam edelim. Simgeler sözlüğü var. Esat Korkmaz'ın. Evet Evet, çok sevdiğimiz çam... bizim Esat Korkmaz demedin bu sefer Demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> çamla ilgili olarak başlıklarda ne altay tasarımlarında var işte simgesel anlamda bitki ana bitki ata kabul edilen bitkiler sıralamasında yer alırmış. Birçok Bir şey de var yani işte bitki ata, bitki ana, hayvanlar içinde geçerli ata, ana. Evet özellikle biz bu bitki hayvan konularına odaklandıktan sonra evet. e, biz de daha çok Ama bilgilendik tabii. Ana, ana evet. <gülüyor> Ama doğanın e, yani hüküm sürdüğü, onun daha etkili olduğu dönemlerde zaten e, tanrıları, e, insanların hep ya hayvanlar olmuş, doğadaki büyük güçler olmuş, bitkiler olmuş... Biliyorsun ben e, hatta ağaçlara tapmaya bile eğilimli olduğumu açıklamıştım açık radyo dinleyicilerine açık açık söylemiştim. Buyrun. Çin tasarımlarında uzun ömürlülük simgesi, metanetin simgesi, öz disiplinin simgesiymiş. Hı. Evlilikte de mutluluğun simgesiymiş. E, Kelt tasarımlarında bağlanan ağaç horoskopunda. 19 Şubat ile 28 Şubat, 24 Ağustos ile 2 Eylül arası doğumlu olanlara ilişkin seçici kişilik simgesiymiş efendim. Ha kolay beğenmiyor anlamında mı? Evet aynen. Ee, Çam ve Turna diye bir başlık var. Çin halk inanç geleneğinde uzun bir ömrün son günlerinin simgesiymiş Çam ve Turna bir arada olduğu zaman. Hmm. Böyle efendim semboller sözlüğü var Larus'tan bu burada Roma antikitesinden bahsediyor kibele kültünde yer alıyor Tanrıça kibele aşık olduğu Atis bir başkasıyla evlenmek isteyince Atisi delirtiyor bizim Yunan mitolojisi hikayelerine benziyor bir yandan bu deliliyle deliliğiyle Atis kendini hadım ediyor. Hı, evet. Bunun üzerine kibele Atisi bir çama dönüştürüyor. Çam ağacının altında hadım ediyormuş evet. bir de Kibele kültünde yün bantlarla kaplanmış bir çam Fallus sembolü olarak hadım edilmiş Tanrı'yı temsil edermiş efendim hmm. Böyle simgeler Sembollerde hikayeler Sende derin bir kitap var Bitki mitosları <gülüyor> Evet e, Bitki mitosları sel yayınlarından basılmış Deniz Gezgin'in hatta e, Gene e, onun Hayvan mitosları var ondan da çok yararlanıyoruz e, ...pek çok kültürün... çamanası yaklaştığı yer alıyor... ...kitapta... E, ...mesela burada... E, ...Kral Dropos'un kızı... E, ...Drope... E, ...işte bir göl kenarına gidiyor falan... E, ...çocuğu orada çok güzel çiçekler... ...üstünde olan e, bir ağaç görüyor... ...kendisi de nitekim... ...ve e, küçük oğlunu oyalamak için... E, ...ağacın dibine gidiyor... ...ve o ağaçtan bir çiçek kopartıyor... Hı. ...ancak aslında o ışıldayan ağaç... ...Nif ismiş. Nif, Lotis. evet. O niflerden o hı hı. periler var ya, onlardan Lotismiş. Ee, Lotis bu çam ağacının kılığına bürünmüş bu ağacın pardon bu çiçekli olan ağacın kılığına hmm. bürünmüş e, ve drope de ağaçtan çiçeği koparınca dallardan kan akmaya başlıyor. Hmm. Lotus çok sinirleniyor. Drope'yi kendisi gibi bir ağaca dönüştürüyor. E, rivayete göre eğer bir genç kız bu dönüşümü bir başkasına anlatacak olursa sıkıntılı ve hüzünlü ağaç, bir ağaç olan çama dönüşüyor. Hmm. Biz şimdi herkese anlatmış olduk ama hani ben bir genç kız tanımına uymadığım için çama dönüşmeyeceğimi mi ediyorum. <gülüyor> böyle bir hikaye var sıkıntılı ve hüznün ağacı mı sonra evet öyle diyor evet. aslında bu Grimalin kitabından almış yazar bunu orada söylenen Aynı tanım fazla yaralanıyor galiba çok evet Grimal'den, Grimal 1997 başka yerde aslında bu sıfatlarla karşılaşmadım çamaçı için evet. sonra e... Hamadriyadlar e, ki bunlar ağaç nifleriymiş, hmm. e, adanmış bir çama zarar vermek bunlar da günahmış. Nitekim e, Trakyalı Paraybos'un babası böyle bir günah işlemiş, e, böyle bir ağacı kesmiş ve o sebeple de kendisi ve oğlu büyük bir yoksullukla cezalandırılmışlar. Hmm. Daha sonra affedilme hikayeleri de var ama o bizi ilgilendirmiyor. E, Yunan mitolojisine. De gidebiliriz. Yunan mitolojisinde meşhur, habire anıyoruz pek çok e, bağlamda. Pan çobanların ve sürülerin tanrısı. E, çok zaman çam dallarından bir taç takıyor ve elinde çam dalı taşıyor. E, bunun neden acaba? sebebi de bir mite dayalı. Evet. Neden Hı. acaba? Çünkü e, Pan e, Pidis adında bir ninfe aşık. Hı. Çok ninfar var bugün hikayelerimizde. <gülüyor> e, ve ee, aynı zamanda bu Ninfe, e, Boreas diye biri de aşık. Aslında Boreas bildiğimiz Bora, hmm. Kuzey Doğu rüzgarı, hmm. Poyraz. Ee, evet, şimdi efendim, e, fakat Pitis kendini pana sunarak seçimini ondan yana kullanıyor. Tanrı pandan yana kullanıyor. Reddedildiği için kıskançlıktan deliye dönen Boreas, Pitisi kayalıklardan aşağı itiyor. Hmm. Ama bir yandan da şey tabii, rüzgardan savruluyor. ...hikayesi evet. de herhalde var. Muhtemelen benim de aklıma geldi evet. yani. Öyle bir köpürüyor sinirleniyor ki... Uçuruyor kızı. Evet. Fakat ve fakat ancak yer... ...güzel ninfaya acıdı ve onu bir çam ağacına... ...dönüştürdü. Hmm. Ne zaman Boreas çam ağacının... ...dallarına sürtünecek olsa... ...Pitis'in ruhu acıyla inlerdi... Oo, çok, çok güzel değil çok mi hikaye? Bir hikaye bir şey. e, doğadaki her şeye ne güzel bir hikaye uydurmuşlar. E, Pitis aşkının karşılığı olarak panın başına dallardan e, taç yapmayı severek kabul etmiş. O yüzden hmm. panın başında bu, bu taç var. Ve Pitis Grekçe'de çam ağacı anlamına geliyor. Hmm. Bu da Grimal'den. Alınmış e, keza ismiyle ilgili e, çama dönük bir bilgi olan Poseidon'un oğullarından biri var Sinis <gülüyor> güçlü bir dev e, Sinis e, ona çamları eğen e, diye sesleniliyormuş e, burada hikaye biraz daha e, kötü Sinis çam ağaçlarını eğerek yakaladığı insanları bu ağaçlara bağlıyor sonra da aniden eğdiği çamı bırakı veriyormuş. Hmm. Ve insanda fırlıyor gidiyor ağacın eski haline dönmesiyle o kişi de parçalanarak ölüyor. Bu böyle acımasız bir dev ama böyle. <gülüyor> e o zaman bir şarkı arası verelim. Geldi mi gene şarkı? <gülüyor> ben de sürekli şaşırı şaşırı öyle bir türlü. Efendim Ben Howard'dan dinliyoruz. Old Pine. Sand on toes, cold sand in sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer short, beat down on bonnet back So far from home, where the ocean stood, down dust and pine tracks. Mm, we slept like dogs down by the fireside awoke to the fog were all around us the boom of summertime yeah. We stood steady as the stars in the woods so happy-hearted and the warmth rang true inside these bones As the old pine we sang. Just a blessed morning. Mm Hats -hmm. oh, and on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you are all. always have smoke in my lungs. The echoed stone, careless and young Free as the birds that fly With a weightless souls. We stood steady as the stars in the woods So happy-hearted and the warmth Ran true inside these bones We stood as steady as the stars in the woods, so happy hearted in the world ran true inside these bones, as the old pine fell we sang, just to bless the morning. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor. Evet kelimemiz çam. Devam. Efendim. Evet Ben Howard'dan Old Pine'ı dinledik. Şey <gülüyor> evet. <gülüyor> Deniz Gezgin'in bitki mitoslarından pek çok kültürün çamla ilgili mitlerine devam ediyoruz. Hı hı. Efendim daha evvel de özellikle yılanla ilgili çok anmıştık. Yunan tıp tanrısı Asklepios'un sembollerinden biri de çam kozalağıymış. Hımm. Bunu yeni öğrendim. Çin kültüründe çok fazla bilgi var. Sen de zaten simgeler sözlüğünden anlatmıştın bir kısmını. Çin'de ruh taşıdığına inanılan bitkilerden biri de çammış. Hı hı. Çinliler çamın kozalağından, yaprağından hatta ağacın kökünden yetişen mantarlardan bile esans çıkarıyorlarmış. Hı hı. Düzenli olarak tüketilen çam suyunun kişiye gençlik, zindelik ve uzun bir yaşam sağlayacağına inanılıyormuş. Evet. Kendi de dirençli yani direnç sözcüğüne varmıştık zaten. Herhalde inancın kökeni bu. Evet uzun ömürlülük diyor zaten sembollerden birisi. Hesap Korkmaz ile bahsetmiş. Ha, evet. Hı -hı. E, çam yaprakları iç organlar için birebirdir e, inancı var e, ve Çinliler açlık duygularını bastırmak için çam yapraklarından faydalanıyorlarmış. Böylece az yiyerek daha uzun bir ömür yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Gene uzun ömüre bağlandı. E, hayat doludur çam ağacı deniyor ve Çin inançlarına göre bu özelliğini çevresine de dağıtıyor. Hmm, çam manidar bayağı. Evet. Çünkü çam ağacı zengin bir ruh malzemesi taşır. Çinlilere göre bin yaşındaki bir çam ağacı mavi bir öküz, mavi bir köpek veya mavi bir insan gibidir. Allah. Evet, bu mavi çamlar da düşünülerek belki daha hmm. çok kültürlerinde de özellikle bu öküz ve köpekle ilgili bazı unsurlar varsa yaşlanan çam ağaçları sonunda bir ejderha'ya dönüşür. 200 yaşına gelmiş bir çam ağacı kabuklarının altında ejderha biçimli çam sakızı birikir. Çam Tabii sakızı ömürlü olabiliyorlar. Yani tekrar evet. hatırlatalım Beş bine kadar oluyor değil mi bir tane. Evet bitiyor. bir tanesi Benim... vardı hatta dur hemen onu bulabilirim. Biyoloji ee, biyolojiyle ilgili Bristol çamı. ...Pinus hmm. Aristat'a beş bin yıla kadar ömrü varmış yani evet. yaşayanı görülmüş. E, ve Çin kültüründe çamsı sakızı insanın ömrünü 500 yıl e, uzatacak bir sihre sahiptir inancı da var. Hmm. Çinliler bayağı bir seviyorlar. Okman ekim ruhu gibi mübarek? Evet zaten demiştik ya hani Türkiye dışında, Latin Amerika ve Çin'de çam çok var diye... Hmm. Ee, bende de bir kaynak var gündelik, gündelik hayatımızın tarihi Kudret Emiroğlu'nun İş Bankası e, yayınlarından burada yılbaşı ağacı bölümü var çok bahsettik yılbaşı yılbaşı dedik çamur rolüne bakmış e, işte geleneğe göre İngiliz keşiş ve misyoner e, Aziz bonif, feys, e, Boniface a, yani, Boniface hatta. hatta değil mi yani, sen bir İngiliz şey e, İngiliz havası kattın <gülüyor> <gülüyor> Alman duruitleri meşe ağacının kutsal olmadığına ...ikna etmeye çalışırken... E, ...böyle bir ağacı devirmiş... ...ve düşen ağaç... ...bir çam fidesi dışında... ...her şeyi ezmiştir... Hmm. E, ...Alman Dürütler için... E, ...meşe kutsal kabul ediyor, ediliyor... Hey, ...bahsetmiştik zaten... E, ...Paganları Hristiyanlaştırmaya çalışan keşiş... ...bunu bir mücize olarak yorumluyor... E, e, ...ve fidenin... ...çocuk İsa olarak... E, ...tanımlanabileceğini söylüyor... ...bundan sonra Almanya'da Noel kutlamalarında... ...çam fideleri bulundurmak gelenekselleşiyor. Yani hikayenin başlangıç hmm, kısmı bu. bu. Ee, Almanya'dan çıkıyor. 16. yüzyıldan itibaren Almanya... ...bisküvi, şeker ve yaldızla süslendi... E, ...ise Almanya'da özellikle tarihsel bir bilgi. Çam ağaçlar işte dediğim gibi bisküvi, şeker ve yaldızla süsleniyor. Çam ağacına ilk kandil yerleştirenin ise... Ee, yine protestan reformunun e, önderi olan e, Martin Luther olduğuna inanılma, inanılıyor hı hı. Ee, çam ağacı geleneği İngiltere'ye nasıl geçiyor ona baktığımızda da işte Alman bir e, dükünü olan, oğlu olan Albert'in İngiltere kraliçesi Victoria ile evlenmesiyle ha. birlikte 1840 aslında o yakın Albert. bir tarih ee, evlenmesiyle İngiltere'de yayılıyor hı. ve böylelikle hani dünyaya da yayılıyor ...hikaye aslında çok da eski değil... ...şimdi de bir artık neredeyse... ...ticaret metası oldu... ...yani o evet, süsler doğru. falan... ...yani, yani şeker yani kurabiye ve... Vesaire. ...o ne süsler var ne süsler... <gülüyor> ...evet direkt süssüz kelimesi... ...bir akla geliyor... Hikayelere devam. Evet. Şimdi deniz gezgin bitki mitoslarında gene farklı kültürlere geçiliyor. Biz böyle birazcık oradan Avrupa'ya, oradan doğuya kayalım diye böldük. Mesela Japon kültüründe de çama dair hikayeler var. Bir Japon masalında bir çam ağacı, heybetli bir çam ağacı söz konusu. Takasago'da yaşlı ve heybetli. Bu ağacın kocaman gövdesi iki kola ayrılıyor. Ve eskiden bu ağacın gövdesinde Takasako bakiresi yaşıyormuş. Hmm. Izanagi'nin oğlu onu burada görüp aşık oluyor, evleniyor. Aşk dolu bir hayat yaşıyorlar, birbirlerini çok seviyorlar. O kadar seviyorlar ki ikisi de aynı anda ölüyorlar. Hmm. Ee, bundan böyle bu çiftin ruhu bu asırlık çam ağacının gövdesinde yaşıyor. Hı -hı. İnanç bu. Ancak aşıklar sadece dolunay olan gecelerde ağacın gövdesinden çıkarak insan kılığına dönüşüyorlarmış ve hayattayken yaşadıkları yere giderek çam ağacı yaprağı topluyorlarmış. Romantikmiş evet, Güzelmiş, değil mi? güzel bir hikaye yine. Çünkü bunu da gene bağlamış. O Çin kültüründeki ne benziyor? Çünkü bu yaprakların insana uzun bir ömür verdiğine inanıyorlarmış. Hı -hı. Bizde Anadolu Türklerinde de pek çok hikaye var çamla ilgili. Kutsallığına inanılan bozkurt ki kurt programlarımızda uzun uzun bahsetmiştik. Kurt çamı mitinde ulu bir çam ağacının dibinde Tanrı'ya emanet edilen bebeğin sütü, sütle besleniyor. Bebeği besleyen kurt hikayesi. Bebeğin çam ağacının dibinde Tanrı'ya emanet edilmesi de bir tesadüf değil, çam ağacı Tanrı'nın sıfatlarını sembolize eden bir ağaç, hmm. e, tıpkı Tanrı gibi kendisine sığınanları kolluyor ve besliyor. Gene anlamlı yakutlarda çamla ilgili çeşitli küçük hikayeler var ee, kara çam ağacına saygı duyuyorlar çocuğu olmayan kadınlar beyaz bir at derisini çam ağacının altına sererek ondan çocuk diliyorlar ee, kara çam ağacının baz, bazı dalları e, sık bir biçimde bir araya toplanıyor ve bu görüntü bakıldığında bir kuş yuvasını andırıyor Yakutlar budal öbeklerini arık olarak adlandırıyorlar ve bunların ruh yuvası olduğunu düşünüyorlar. baka arık soyadlı olan da bir dostumuz var. Acaba oradan mı geliyor? Sorarız kendisine. Karaçam ve kızılçam erkeği temsil eden ağaçlarken fıstıkçamı kadını temsil ediyor. Hmm. Ee, karakas yakutlarından bahsedilmiş. Orada da mesela bir çam, şaman öldüğünde e, kızılçam ağaçlarından oyulmuş bir kütüye konulup ve bu kütükte yaşlı bir kızılçamın çam ağacının sağlam bir budağına bağlanıyormuş. Hı hı. Bunun devamı da var ritüelin ama ne kadar önem verdiklerini çama görüyoruz. Altay Türklerinde dünyanın merkezinde göksel tanrının katına kadar yükselen çok büyük bir çam ağacının varlığına ve bu sebeple de çam ağacının kutsallığına inanılıyor. Hmm. Gene Türk mitolojisinde cennet bağı olarak tanımlanan Gülistan'ı bağı İrem, Kaf ortasında yer alıyor ve bu bağın çevresi de ulu çamlarla çerçevelenmiş. Hmm. Son olarak da bu çok İlginç, hoş geldi bana. Ee, karagaslardan derlenen e, bir söylence... ...küçük adamlar insanlara ölümsüzlük suyu e, getirmek için bir tavşana biniyorlar. Tavşana? Tavşan, evet. Ee, ancak onları tavşan üstünde gören insanlar... ...onları ve bindikleri tavşanları gülünç buluyorlar... ...ve bu hallerini alaya alıyorlar. Hı -hı. İnsanların bu davranışlarına gücenen küçük adamlar da getirdikleri ölümsüzlük suyunu sedir... ...köknar ve çam ağaçlarına serpiyorlar. Hmm. İşte bu ağaçların... ...bütün yıl boyunca yeşil olmalarının nedeni de... ...buna bağlanıyor... ...karagaz kültüründe efendim. Çamla ilgili gerçekten hikaye... E, ...bolluğu var mitolojide. Evet. Çeşitli kültürlerde. Şaşırttı ee, bizi diyelim. Evet ben bir de şey... ...çamla ilgili... E, yani günümüz içinde bir şey öğrenmiştim. Geçen yıl feci bir afet olmuştu ya dolu böyle. Evet maalesef. Ee, o dolu da bizim... Bu sene de devam ediyor. Evet. Japonya'da içeride. Evet. Yani şey. işte çevre konularına. Kanada'da sıcaklar 45 dereceye vardı. Evet Kanada'da. Sibirya'da da aslında çok enteresan bir yükseklik var. İşte o doluda geçen yılın dolusunda bizim evimizin önünde iki tane mavi çam var. Çok mutluyuz varlıklarından. Hı hı. Bir tanesinin tepesi uçtu gitti. Of. Ama o Tepesi... Uçup sokağa düşen kısım da neredeyse bir yılbaşı ağacı büyüklüğünde bir şey yani. Hmm. Ee, biz onu yaşatmak için indik aşağıdan topladık, yukarıya çıkardık. Ee, tanıdığımız çiçekçilere hemen telefon ettik falan ve yaşatamadık ama. Hmm. Ee, fakat o süreçte ben şunu öğrendim. Pek çok ağacı aşılamak e, yahut bazı bölgelerinden fide yetiştirmek e, mümkünken çamda bu mümkün değil e, koparılan bir parçayla ya da aşılanarak. Çam'ın çok zor olduğunu söylediler Bu şekilde yaşatılmasının Efendim Çam'la ilgili hikayelerimiz böyle Söyleyeceklerimiz böyle, böyle e, Bitiriyoruz Haftaya da görüşmek üzere diyoruz. Ben bu programın destekçisi olan sevgili dostum Gülsene ve onun güzel insan dostu Ahmet'e bu dünyadan ve öbür dünyadan Açık Radyo'ya destek olmuş ruhu Açık Radyo ile bir herkese teşekkür ediyorum. İyi Sevgiler, haftalar. Sevgiler, iyi haftalar. Hoşçakalın.